Ve Bülent Usta Merhaba e, 94.9 e, Normal programına hoş geldiniz e, Bugün e, geçen hafta, geçen defa ben Bülent'i yalnız bıraktığım için o da kontürünü çekti ve e, beni yalnız bıraktı o yüzden e, Bülent Usta ile birlikte sunamıyoruz bugünkü programımızı e, ve e, Bülent'in yokluğundan fırsat bularak ben de çok e, benim için e, değerli ve önemli bir konu davet ettim. E, Hande Sert, öğretim üyesi Boğaziçi Üniversitesi e, psikoloji, e, danışman, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde e, öğretim üyesi Psikoloji ve e, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık e, bölümünü çift ana dal. Ee, olarak yapmış. Daha sonra klinik psikoloji e, masterında uzun master yapıp uzmanlaşmış ve e, aslında bizim normal ve anormal meselelerini çok fazla e, ilgilendirecek alanlarda hep çalışmış. Mesela matematik öğrenme zorluğu ve epilepsisi olan çocuklarda nöropsikolojik eksiklik yani e, demiş ki bunu o dememişte bu denmiş olan şeyi çalışıyor tabi. Ee, öğrenme zorluğu olan, epilepsisi olan çocukların nöropsikolojik eksiklikleri var. Ee, daha sonra e, Pittsburgh Üniversitesi'nde uygulamalı gelişim psikolojisi alanında doktorasını yapmış. Okul öncesi çocuklarda davranış sorunları ee, üzerine çalışmış ve burada da e, şimdi görme engelliler ve teknoloji eğitim laboratuvarının koordinatörü ve e, buradaki çalışma alanında çocuklarda davranışsal e, sorunlar ve bozuklukları ayrımcılık engelli ve çocuk hakları ve kapsayıcı psikolojik danışmanlık aslında hep e, normal ve anormalin sınırında duran bir iş yapıyor. Hande, değil mi? Evet. Önce hoş geldin. Hoş bulduk, diyeyim. teşekkür ederim. E, gerçekten öyle mi hissediyorsun e, sen? Çünkü böyle dediğimiz, yani şu, bunlara okuduğumuzda, okuduğumuzda aslında hani e, toplumun çoğunluğu tarafından anormalmiş gibi değerlendirilen ya da normal olmayan ve sorunlu e, çocukları, çocukları size gönderiyorlar, yönlendiriyorlar ve e, bunları sizden herhalde. Normal yap demiyorlar. Ama size onlar a, normal geliyor mu? Ee, sen yaşantılı, nasıl yaşantılıyorsun oradaki çalışma, gündelik çalışma hayatını, günlük çalışma hayatını? Pekala. Teşekkür ederim öncelikle. İyi bir platform oldu aslında. Şu açıdan iyi bir platform oldu. Tam da o yönde aslında toplumun belirlemiş olduğu o norm, norma biraz eleştiriler bakaraktan. Ses ayarlaması yaptık uygun değil mi? Tamam. Ee, eleştirel bakaraktan aslında bir noktada o e, toplumun belirlemiş olduğu normalin dışında kalmış olanlara ses verebilmek. A, o sesi duyabilmek, e, onun hak savunuculuğunu e, yapabilmek ya da kendini itilmiş olarak ötekileştirmiş olan e, grubun e, bir şekilde seslerini çıkartabilecek kapasiteye sahip olması için evet bir mücadele veriyorum. Yani eğer bu sınırsa. O sınır ihlallerini yapmak... Engellemeye evet, çalışıyor. Engellemeye ya da o belirlenmiş kim belirlediyse o sınırı o sınırları kaldırabilmek. Çünkü hakkaniyet öyle bir şey. Yani o sınırı olmadığı müddetçe zaten insanlarda eşit haklara sahip olacak. O bağlamda çalışmalar yürütüyorum. Ama hangi bağlamlarda olabiliyor? Değişik gruplar olabilir. Yani engellik bağlamında olabilir. Çocuk hakları çerçevesinde bunu düşünebilirsiniz... Ee, bir şekilde e, işte o sınır ihlalleri eğer bu ihlal satırnak içinde onu ihlal. ihlal edelim ki e, bir şekilde normallik tanımımıza değilsin diye ha, aslında e, arzuluyorum ben. Çocuklara yapılan bence ihlal. Ha çocuklara ee, yapılan evet. Evet ihlal e, siz sen ve senin koordinatörlüğünü yaptığın bölümde aslında o ihlalin yapılmasını engellemek Aynen. öncelikle... Hakların ee, garanti altına ve alınması. Garanti altına hakkani, yani hakkaniyet dedin ya çok hoş bir herhalde tanım. Hakkaniyeti e, sağlayabilmek ve o çocukların belki de e, yaşa, anormalmiş gibi gösterilen, e, tanımlanan kimi özelliklerinin Hı hı. Hiç de anormal diye illa normal diye tanımlanması gerekmiyor Anoma, ama anormal olarak tanımlanmasının da önüne geçmekte evet, de anlamda değil mi? Evet eksiklik üzerinden değil yani ek, a, eksikliklerimize var olmuşuz zaten evet. bu var oluşmuşluğun üzerinden hareketle de belki de yani herkes eksik değildir artı Ya da hepimiz eksik de yani. olabiliriz evet. ama o çeşitlilik çerçevesinde o korkulacak bir şey değil o çeşitlilik çerçevesi içinde Neleri garanti altına alabiliriz? Mesela bu bebeklerse bebeklerin büyüme hakkı vardır. Oyun oynama hakkı vardır. Evet. Mesela bu engellenmiş olabilir. Değişik nedenlerde. Ee, okula gitmiş olan bir çocuğun eğitim hakkı vardır. İşte bu siz eğer o norm, toplumun belirlemiş olduğu normalin dışında kalıyorsanız... ...işte o eğitim hakkından... Belki yararlanamıyorsunuzdur. Üniversitedesinizdir, farklısınızdır. Tembellik hakkınızı kullanamıyorsunuz. Şimdi evet. üniversite hocası olarak <gülüyor> tembellik hakkının altını çizmekte enteresan oldu ama bu da bir <gülüyor> evet. Ve Bazıları bu hakkı kullanamıyor. Niye biz onları ötekileştirdiğimiz için belki de? Yani e, nasıl ötekileştiriyoruz? Notlarını kırıp sınıfta bırakarak mı? Yani ne, olamıyorlar çünkü orada hani ders Olamıyor, çalışma. var olamıyor. Ee, sonuçta erişilebilirlik denilen bir şey var. Biz erişilebilirliği de mesela bedensel engellik bağlamında işte fiziksel olarak bir eksikliğin varsa binaya erişilememiş olmasından dolayı girememek anlamında değil... ...ne bileyim müfredata erişemeyebilirsiniz. Siz evet. görsünüzdür. Bir şekilde hı hı. o size e, görsel bir materyal verildiği zaman... ...üniversite bağlamında diyelim... ...siz o materyali okuyamazsınız. Basılı materyali. Evet. O hı hı. yüzden de size değişik formatta verilebilir bu. Böyle için o garanti altına almaya başlanabilir. Hı hı hı. Ama bu mesela sadece eğitim hakkı çerçevesinde düşündüğünüzde... ...sosyal toplum içinde bulunma hakkımız da vardır. Hı -hı. Aslında evet. yani mesela işte nedir? Bu kapsayıcılıktır. Birleştirmedir diyebilirsiniz. Zaten sosyal ortam içinde bulunamadığım için de belki eğitim hakkım da elimden alınmış olabiliyor. Çok evet. buna iç içe giden şeyler. Tabii. Şimdi hani e, sen de yurt dışında uzun süreler kaldın, kaldın ve Etrafta ben tırnak içinde deli diyeceğim. Deliler etrafta dolaşır rahatlıkla. Onların bir şekilde akıl sağlığı bozuk olduğunu, kullandıkları ilaçların yan etkilerinin onların vücut yapısına, surat ifadelerine yansımasına onların psikiyatrik sorunları olduğunu anlarız. Belki ben psikiyatrist olduğum için biraz Hı -hı. daha fazla anlıyorum ama bizde yani mesela ben İsviçre bazen de on üç sene yaşadım ve orada her, her gün mutlaka etrafta görürsünüz böyle hı hı. insanlar görürüz yani. Ama burada biz, bizim delilerimiz e, eve kapatılıyor etrafta görmeyiz. Hı hı. Aynı şey engelliler için de geçerli ee, mi? Olabiliyor mesela hani şimdi sen kendi örneğinden verdim. Şimdi Şubat ayında mesela bizim bir engellikle ilgili bir toplantımız vardı ve Viyana'daydık. Çok enteresan yanında iki tane kör diyeceğim Birlikteyiz ve mesela ben kendimi e, rehber köpek gibi hissettim. Çünkü evet. insanlar bana merhaba demiyorlar. Yani çünkü zaten iki tane körü sokakta görmüşler ve onların yanında gören birisi varsa da o onların kılavuzudur. Evet. Ve hatta böyle de bir yazı yazdık yani kendimi nasıl ben yazmadım ama benimle birlikte olan kişi benim deneyimlerim üzerinden. Çünkü benim orada görmüş olduğum muamele onların yanında olan ve onların bakımından sorumlu kişiydi. Görünmüyordun e ben, yani sen. Ben görünmüyordum. Enteresan bir deneyim burada. Evet. Çünkü o zaten çıkmadığı için çıkarsa da dışarıya yanında bir refakatçısıyla çıkması gerektiğinden yola çıkarak da. Evet. O yüzden de bu bizim hani görmediğimiz alışık olmadığımız e, bir durumdu. E, evet A evde kapatılabiliyor ya da bizim bildiğimiz hastane ortamlarında bunlar kapatılabiliyor. Tabii evet. Burada da var galiba ama ben onu İsviçre'de deneyimlemiştim. Her şeyin zifir karanlık oldu. Her yerin zifir karanlık olduğu bir restoran. Kör inek restoranı Türkçesi. Evet, Blinder Koryut Kör inek restoranı. Gerçekten çok zor bir şey orada olmak. Yani nerede olduğunu o kadar başka türlü alışmışız ki her şeyleri döke saça. Yani şeyden çıktıktan sonra sanki üzerimizden şey geçmiş kamyon geçmiş kadar yorgun hı hı. Ee, üstümüz başımız tamamiyle şey içinde yani ne yenmişse her şey üstümüzde de olduğu menüyü üstümüzden okuyabiliyordu okunabiliyordu yani ve e, ben bir daha gitmek istemediğimi söyledi, düşündüm mesela. Şey çok önemli buna benzer Türkiye'de de şimdi hani çalışmalar olabilir bir mesela körlük üzerinden bu tanımı yaptın sonuçta orada ne oluyor her şey karanlık ve sen orada aslında görme ile ilgili gören birisi olarak görme duyunu kullanamıyorsun ama evet. körlük karanlık değil. Tabi. Tabii. ...ve orada mesela şeye çok karşıyım ben... E, ...körleri anlamak için... ...ya da hani bu sanki bir el kitabı var ya... ...nasıl böyle <gülüyor> kılavuzlar var... Evet. ...çamaşır makinesinin kılavuzu gibi... <gülüyor> ...hep de bana soruyor biz nasıl davranacağız... ...sanki bir el kitabı varmış gibi... ...yaşamak, birlikte yaşamak... ...yani aynı ortam içinde e, bulunmak... ...mesela simülasyon... ...bu böyle belirli günlerde... Şey, ...3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde böyle... ...işte okullarda yapılan çalışmaları... ...işte birazcık gözlerimizi kapayalım... <gülüyor> ...körlüğü anlayalım... ...ama... Sen yarım saat gözünü kapataraktan körlük karanlıktır ah ben çok şükür görüyorum bu önemli bir şey şükretmek hı hı. iyi bir şey. Evet. Ama körlük o şekilde anlaşılmaz çünkü körlüğü karanlık olarak görmüyor. Tam da senin dediğin gibi ötekinin sesini duymak bence çok anlamlı. Çünkü kör birisi diyor ki ben karanlık olarak onu anlatmıyorum diyor. Çünkü aydınlığı da bilmiyor o yüzden. Aydınlığı karan... da. Ya da beynin muhteşem bir mekanizması var sonuçta telafi etme. Evet. Hatta bu işte mesela senin o anlatmış olduğun restoranda acaba şunu deneyimleseydin daha hoş olmaz mıydı? Bir duyumu kullanmadığım zaman dört mu acaba ne yapıyor? E canım ama yani işte Kokuyor, yemekte, daha mı alıyorsun, tadı daha mı iyi oluyorsun sen o dökme saçmadan sürede, bahsedin. E, o, o sırada o kadar sürede <gülüyor> şey yapalım onu geliştirebilmek ya da daha başka bir şey alıyor mu? E tabii onu kullandık karabiber mi tuz mu anlamak için... Değil mi? Değişik yöntemler Tabii. ve sonra, yapıyorsun. Sonra, e, kokladıktan sonra hapşuruyorsun ama o karabiberdir. Yani kullanacağım şey. Onu Onları kullandık ama kullanıyorsun Aha. ama. Mesela bu tarafı benim daha çok ilgimi çekiyor. Hı -hı. Yani o kör olmanın vermiş olduğu acıma. Trajediden biraz tıbbi modelin yaptığı odur yani o işte sakat sakatsa işte onu sağlamlaştırman lazım tedavi etmen lazım ee, sakatsan değilsen gibi evet. ee, bu ikililik sistemleri için ama mesela bana keşke insanlar oraya girerken acaba bugün daha farklı mı yedim o, <gülüyor> öyle bir duyuyu aldım mı keşke onu başka bir ortama taşıyabilse Nasıl bunu yapabileceğim. Yani düşünebilir insan işte o dediğimiz belki de yansıtma çerçevesi içinde bu yapılabilir. Ama orada sana vermiş oldukları yönerge. Evet. Türkiye'de de bunun örnekleri var. Hani Hı -hı. ismini vermeyeyim ama değişik şekilde körlüğü ve e, işitselliği anlayabilmek için. Mesela orada hep insanları ben kapıda bekliyorum ne diyerek çıkacaklar. Evet. Oh diyerek Hı -hı. çıkıyor. O zaman ne oluyor? Ötekine bakıyor işte sizin tırnak içinde e, bizim tanımladığımız. Oh dedik. O zaman ne oluyor? Bir şekilde... İlham pornografisi yapacağız biz? Hani diyor ya mesela engellerine rağmen bilmem nereyi kazandı. İşte duymuyordu ama bütün hı hı. çabalarına rağmen bir numara oldu. O zaman ne için? Biz ya da işte o normal diye tanımlanan için bir ilham kaynağı olmaya başlıyor. Niye hı hı. o zaman başka birisi benim için ilham kaynağı olsun ya da ben başkası için ilham kaynağı haline geleyim? Buna Sınırları neden? biraz zorluyor. Bunun neden por ilham pornografisi dedi? E çünkü onun pornografi... Yani benim üzerinden o ilhamı kullanıyor. <gülüyor> Oradan dolayı da ben onu o şekilde Anladım. tanımladım. Yani kötü bir şey olarak tanımlıyorum. Evet pornografi. kötü. <gülüyor> yani pornografide yani ilham verecek bir şekilde... ...onun şey yapılmış olması. Anahattin feministler pornografiye... E, ...kötü gözle bakmıyorlar. E şimdi konu oraya oraya mı getireceksin? Hayır. Seni? Pornografiye... <gülüyor> ...kötü gözle bakmıyorlar biliyorsun. Pornografi ama sonuçta, kadının da hakkıdır. Ha, Ama pornografi kadının da hakkı. Ama burada sen, sen engelli bir bireyi... ...onun izni olmadan o bağlam içinde kullanıyorsun. Doğru. Bu da mikro evet. saldırı oluyor aslında. Evet. Hı -hı. Hani bu Hı -hı. E, mikro saldırı da çok enteresan. Yani şu günümüzde yani aslında birazcık şeyde ırkçılık ve şeyden etnisiteden çıkmış bir şey. Ama şu an bizim engellilik alanında da sağlamcılık üzerinden yani sağlamcılık nasıl inşa ediliyor? Şimdi ayrımcılığı herkes görüyor bir şekilde. Evet. E, ama mikro saldırı daha böyle örtük ayrımcılık dediğimiz Hı -hı. kısım. Mesela görme engelli birisini aynı zamanda bağırarak Konuşuyorsun aynen, çünkü aynen. onun işitme engeli ya da zihinsel bir sorunu olduğunu düşünüyorsun. Evet. Ya da mesela ne bileyim e, ne olabiliyor işte iş görüşmesinde diyorsun ki senin yeteneklerin öne çıkmıyor ama buraya nasıl geldin diye soruyorsun. Evet. <gülüyor> e, benim şöyle bir... M kör hastam oldu burada. Hı hı. Ee, onunla deneyimimde tam da o dediğin şeyi yaşadık. Benim asistanım bize kahve getirdiğinde bağıra e, bağıra e, kahveyi ikimizin ik e, önüne koyduğunda e, kör danışanıma şey dedi. E, Şekerler yanına koydum hemen dedi. Heh mesela çok evet. güzel. Evet. Evet, o, e, şeyde da şey dedi. Körüm ben kör sağ değil. O da diyebilmiş. <gülüyor> ya da mesela bir yere gidiyorsunuz bir anda siz hani diyelim restorana gittiniz size siz diye hitap edilirken yanındaki kişi engelli ona sen deme. Ya evet. da bu mesela çok hani bu sınır ve şey. Bir anda engelli kardeşlerimiz. Hı hı. Evet. Değil evet. mi? Yani bu söyle aslında değil bence çok taşıyor. Sen gelirken Anladım. çok hoş bir şey anlattın. Ne ee, anlattın? Hararetlenmiştim ama bu konular çünkü e, hassas konular. Yani bir laf atma ve Ha, evet Meselesi. yani o kadının bedeni üzerinden yapılan o en, yani aslında o bir kitap ve şey konusu olmuştur işte bir erkek tarafından bir şekilde sözlü tacize uğrayan bir kadın daha sonra kadın arabadan iniyor ve e, kadının bedensel engelli olduğunu gördüğü zaman adamın durup bacım pardon bir anda bacı da oluyorsun bir evet, evet. ikincisi de yani bunda tabii o bedenin yok sayılması olması ya da kadınlığın yok sayılması. Evet. ...yani orada kadın söyleme, buna da gerçekten... ...bu gerçek bir hikayedir, evet, evet, paylaşılan evet, hı -hı. bir hikayedir bu. Bunda e, değişik bağlamlarda paylaşmaya Orada o düşer. adam aslında iyi bir şey yaptığını zannediyor. Değil mi? Bacım pardon diyerek... İyi evet şey ama kadının algısını oradan baktığın zaman yani orada kadın olduğu için yapılmış. Ama size o zaman ne oluyor? Kadınlığınız da yok sayılmış oluyor. Evet. Niye? Hı hı. Bir eksikliğinizden evet. dolayı. Evet. O zaman Halbuki her şey büyük eksik Büyük ihtimalle üzerinde. kadınlığı eksik değil. değil. Yalnızca bacağı bir şey. Bacağı ama oradaki bakış açısı ya da senin tam bedene sahip olman lazım. Evet. Bir kadının gerekli işlevlerini yerine getirebilmek için. Evet. Ee, benim İsviçre'de bir hastam vardı ki kolu da yoktu. Hı hı. Ee, ve e, yani ban bir sebepten dolayı e, şeye geliyordu psikiyatrik bir rahatsızlığı da vardı ama kesinlikle bu doğuştan kollarının olmaması ile ilgili hiçbir şekilde bağlantılı değildi ve bu adam e, bir şekilde vücudunu çok iyi eğitmiş yani muhtemelen çok zorlu bir eğitimden geçmiş çok esnek ve ayaklarını kol, elleri kolları gibi kullanabiliyor ayak bileğinde saati var. Bayağı ay, ay, işte ayaklarıyla hemen onlar ayaklarıyla çoraplarını ayakkabılarını çıkartıp oturup işte sakalını e, saçını ayağıyla e, düzeltebiliyor. Bilgisayar başında ona özel yapılmış bir bilgisayar normal hepimizin kullandığı bilgisayar klavyesinde yazıyor. Ve bazen küçük bir yer ben orada şöyle bir sahne gördüm. Benim çok hoş, hoşlanarak gittiğim bir e, şey vardı bir İngiliz pub'ı vardı. E, barda oturuyorlardı. Hı hı. bir kadın vardı karşısında düşün yani kolun yok barda e, poponun üzerinde oturarak böyle dengede kalmak çok zor bir şey e, bir aya, yani çorapları ayakkabıları çıkmış yerde duruyor e, adamın bir ayağında bir bardağı vardı öbür ayağıyla da karşısındaki kadının yanağını okşuyordu e, aslında ne kadar normal e, kadının yanağını bir e, ekstremitesiyle okşuyor yanağını hı hı. okşuyor ee, ama... Herkes bak bakıyor muydu mesela? Bu önemli. Ee, İsviçre çok enteresan bir ülkedir. Öyle rahatsız etmemek adına onlar buna çok fazla... Yani herkes büyük ihtimalle çok merak ediyordu. Ama bakmıyorlardı. Yani mesela ünlü futbolculardan da gidip etrafa saldırıp onlardan imza almazlar. Yani saygı Hı -hı. gösterirler bu şeye. Ama herkes için çok e, garip bir duygu. Yani e, ayağıyla okşanılması... Halbuki mesela ayak böyle birazcık mesela şeyi biliyorum ben bir çocuk e, benim bu sabah bizim buluştuğumuz o bir kafe vardı ya orada hı hı. E, benim köpeğime uzanmış ayağıyla Bilmiyorum. seviyordu 3 yaşında bir çocuk. <gülüyor> Babası diyor ki ayağınla değil elinle sev yani bir insanı ayağınla evet, ona aşağılamış Anladım. olursun. Ayakla onu itekleyerek ya da severek. Küçük, Elinle sevmen lazım. Küçük de sorarlar. El mi daha temizdir, ayak mı daha temizdir şeyine gidecek ama e, yok. Evet. E, normali, toplumun, normal anı. Evet, evet. o, o belirlemiş oluyor. O zaman da şeye bakıyorsunuz. Bu bir şekilde inşa edilmiş ve bunun mitlerinde hala hazırda biz kurguluyoruz. Evet. Kurgu nereden geliyor? Bunlar, aslında hepimiz sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii. Bireylerin kendisi yani ötekileşmişinde her şeye karşı yani ben, benden farklı olanı istememe bence bu çok aslında genetik olarak da baktığınız zaman soy arıtımına kadar bence evet. kökler oraya <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> yani o ağrı ırkın yaratılması edilmesi sadece hani bakıldığı zaman e, belirli bir toplumun soykırımı ve şeysi değil. Bizden biri olmayanın bir şekilde yok edilmesi. Tabii zaten o. O zaman da iktidar işi kim bunu yok edecek evet. süreci başlıyor. Yani orada zaten biliyorsun ilk önce Polonyalı şizofrenlerden başlıyorlar. Evet işte, yok gaz edilmeyen. odaları ve ya şeyleri tabii. aynen. Yani Yahudiler en son yok edilenler. Ee, önce şeyler e, Şizofrenler Şizofrenler öncesinde de hatta Bunlar çocuk sahibi olmasınlar diye de Tabii e, şey var kastrasyon, kastrasyon. Evet. Ve evet. bu, bu kastre etmeye Hakkını e, iktidarı elinde tutanlar karar veriyor i̇şte. Yani şey karar vermiyor e, şey, Hastalar hayır, Karar hayır. vermiyor e, Biz onların üstünde böyle bir ha, e, şeyin Hak ihlalinde bulunabiliyoruz e, Aynı şekilde işte engelli bireylerin çocuk sahibi olup olmaması Evet ya da zihinsel hı hı. engelli birisinin çocuk sahibi olmak istediği durumlardaki no nasıl olacak toplum hı hı. içinde? Ya da buna evet. kim karar verecek? Ya doğurma hakkı denilen bir şey var. Evet. Bu haklar nasıl garanti altına alınacak? Sen, Ama çerçeve... O... Pardon. İçinde bakınca yani aslında hepsi birbirleri çok bağlantılı Hı -hı. geliyor. Sen e, normal doğum demiştin sabahleyin. Ay evet edersen. ya evet. O çok böyle şey var. Nasıl çocuk mesela oldu. ilk sorulan şey normal doğum. Normal mu? doğum. Evet. Şimdi sen hani tıp kökenlisin ama şimdi normal. Hiçbir zaman İngilizcesinde de hani o demiyorsun. Daha doğal bir doğum. Hani evet. Diyeceksin ki burada a doğal. Ama sonuçta evet. bir medikal bir müdahale gerekiyor. Evet. Evet. Şeyi de e, normal doğumda Deden şeyde aslında medikal müdahale De pek gerekmez çünkü Yani e, e, eğer o gerekmiş Olsaydı herhalde zaten 200 bin yıl boyunca homo sapiens diye bir şey Olamazdı yani kendi, nasıl, kendi Kendilerine evet. de şeyleri Orada burada doğurmuşlar kendileri e, e, Göbek kordonlarını kesmişler büyümemişler falan filan yani Bırak şeyi benim en samimi arkadaşlarımdan Bir tanesi e, Trabzon'un Dağbaşı köyünde e, Bir ağacın altında annesi onu doğurmuş <Gülüyor> ee, ve göbek kordonunu da taşla ezmiş ikisini de e, düğümlemiş çıktı. çok doğal bir doğum olmuş Çok yani. doğal, doğal bir doğum içinde. yani normalin dışında da doğal doğum olmuş yani. Evet. Doğal doğum yani doğal deyince a doğal olmuyor bence. Doğal doğum bu işte. Tıbbi müdahalenin ee, içine girdiği mesela epizyo dönem bir şey var yani e, vajina yırtılmasın diye ya da düzgün yırtıldığında düzgün gibilsin evet. diye, diye. epiziyor e, e, yaparlar yani keserler doğum olmadan hemen biraz önce <gülüyor> kafa Rahat böyle yani ama işte aslında bu doğal bir doğum değil müdahale gerek müdah yani, doğal evet. aslında normal doğum dediği şey, bir şey aslında anormal bir doğum Evet, Çünkü o zaman da onu... tabii. Tanıma baktım ben. Çalışarak yani, gelmiş. <gülüyor> Türk dil kurubu ne demişti ya? Yani bilmiyorum ama mesela normallik ve normallik tanımı hakikaten o şeydir. Felsefede de aslında yanlış bir tanımlama. içi içine kurmaktır. Mesela anormal tanımı gelen olana alışılmış ve kurala aykırı olan, normal olmayan diye tanımlanıyor. Evet. Normal tanımına bakıyorsunuz. Kurala uygun. Demek ki bir kurallar inşa edilmiş. Alışa gelen, olan, düzgülü ve e, aşırılığı olmayan uygun. Uygun. Şimdi, bir de sapıkla deli neredeydin? Sapık anormal tanımında var. Dengesi yerinde olmayan, davranışı bozuk olan deli sapık. Buna, bu anormal. Bu anormal evet. evet. Şimdi bunlar nasıl inşa ve şey? Ve hepimiz de anlıyoruz bunu. Evet. Birisine normal ya da anormal. Demek o kadar girmiş ki içimize. Tabii tabii. Yani Fukocu bir bakışla yaklaştığımızda bu anormal, deli sapıkların tamamı aslında böyle insanların şehirde normal tırnak içindeki normal insanların e, şehirde dolaşmasını isteyip diğer insanların e, onları görerek huzursuz olmalarını engellemek için e, psikiyatri klinikleri kapalı e, kapılar ardında şehrin dışına ormanın içine taşınır. Peve değil mi? Oralar ve onlara da şu denir işte şehrin e, stresinden uzakta sessiz sakin bir yerde böylece işte daha iyi e, iyileşme koşullarının yaratılması. Halbuki. E, Foucault'un e, dediği Kadriğiniz bence çok doğru. Aslında öyle değil de o insanları aslında şehrin, şehri yaşayan, kentte yaşayan diğer normal ya <gülüyor> insanların rahatsız Aynen. olmasını engellemek için. E i̇şte tımar, şey, tımarhaneler böyle, hapishanelerde başka türlü insanları rahatsız edecek insanları. Aynen. Suçu da tarif ediyoruz çünkü. Ha, o da belirlenmiş oluyor, net suçluğuna O da belirlenmiş değil değil mi? O da, orada da bir normal an. Ama şimdi sınavı. mesela hala görüyorsun, üniversite mesela ben üniversite gençleriyle... Çalışıyorum şeyi görebiliyorum Mesela ayrı bir üniversite yapsaydık olmaz mıydı hı hı. Ayrı hı. köyler evet Ayrı istihdam projeleri hı hı hı. Bu hep var ya yani bir, bir ayrı ve Onu ayrıştırmak hep var evet. Niye var acaba Belki e, bu bir ihtiyaçtan Bunu mü, e, müzik aramızdan Ve reklamdan sonra e, Biz arada bir konuşalım Sohbet edelim ki ee, doğru isınalım. şeyler söyleyelim ısınalım Şimdi e, Led Zeppelin'den geliyor e, Oğlum Yağmur e, Hasanoğlu seçti Tengrein Just me Thinking how it used to be Does she still remember times like these To think of us again Açık Radyo Açık, radyo. Açık, Açık Dergi e, Tekrar merhaba, normalin sınırlarındayız. Ben Alper Asanoğlu, Hande Sarp birlikteyiz. Farklılıklar üzerinden fark, e, normali ve anormali anlamaya çalışıyoruz. E, aradan önce e, aslında çok önemli bir noktaya e, temas etti e, Hande ve e, ayrı olan, farklı olanın e, ...belirlenmesi ve kendimizi on, kendimizle e, kendi içinde bulunduğumuz toplulukla... ...aidiyet kurduğumuz toplulukla farklı ve ayrı olanlar, olanlar arasına bir sınır Hı -hı. çiziyor olmaktan bahsetti aslında bir anlamda değil mi? Evet, farklı e, dünyalar yaratmak isteğimiz. Yaratma, isteğimiz. Ama işte farklı dünyalar yaratmak aslında sınır da çizmek. Evet. Bir yandan. Evet. Buna niye ihtiyaç duyuyoruz diye sorduk kendimize e, biraz hı hı. Aslında ben, e, sen de söyledin, sen de mutlaka benzer şeyleri e, üzerine durduracaksın. Ama ben aslında senin e, fikrini alayım daha çok... E, Aydet duygusu tehlike yabancı öteki korku evet, bir Evet yabancılaştırma şey belki olabilir Hı -hı. yani şeyde aslında bu da gerçek hep o söylemlerden olan şey mesela ben bunu üniversite gençleriyle çalışıyorum ee, şöyle bir görevim de var aslında üniversitedeki engelli öğrencilerin hakları yani o farklılıklar çerçevesinde oluşan mesela şöyle söylemler gelebiliyor üniversitedeki hocalarda e, farklı bir üniversite olsa farklı bir üniversite ortamı Farklı köyler evet. bu farklı dünyalar yaratma isteğimiz nereden geliyor diye aslında evet. sorun yani öyle bitirmiştik. Şimdi şu olabilir bir farklı dünya yarattığın zaman onların en azından sınırı belli oluyor. Sınır aşımı olduğu zaman onu kontrol edecek. Yine iktidar devreye giriyor. Kimin evet. elindeyse iktidar o devreye girmiş oluyor. İkincisi belki korkuyoruz. Evet. O korkuları bir şekilde onları oralarda tutaraktan ama sonra ne oluyor aralarda böyle farklı dünyadaki kardeşlerimiz tırnak içinde kullanayım, birleştirelim evet. bir araya gelelim ve evet. bunlarda nedense böyle belirli günlerde oluyor 3 Aralık Dünya Engeller evet. Gününde Ne farklı olalım ne kardeş olalım aslında Aynen mi? evet Yani ikisine de gerek yok Kesinlikle Yani ne farklıyız ne kardeşiz Hayır, farklılık zenginlik diyoruz. Ha, evet yani farklıyı ötekileştirerek dedikleri için o anlamda söylüyorum. Aynen aynen. Ee, Hannah Arendt'in bir e, şeyini söylemişti. Bugün e, Bergen'le e, Bergen Coşkun Aydın bir e, felsefeci etik konusunda çok çalışan birisi. Hı hı. O bana e, şöyle bir şey söyledi. Tam doğru olmayabilir farklılıklarla ilgili olarak. Ama Hannah Arendt öyle söylüyor. Hepimiz aslında birbirimizden farklı olmakla birbirimize benziyoruz. O şeyin söylemidir de aslında. Hani çıkan hani biz hepimiz farklı yani hepimiz aynıyız ama farklıyız. Farklı olduğumuz this için this this aynıyız this aslında. aslında. Yani evet. farklı farklı olmakta aynalaşıyoruz. aynalaşıyoruz. yani Orada tek ortak noktamız, noktamız farklı olma. O da olmak. aslında bizi otantik kılan E tabi. Yani o yüzden aslında çok görünür bir farklılık olduğu için bizi rahatsız ediyor. Mesela işte kolu yok. Ya kolu da yok. Ya da, ya da sizinle göz kontağı kurmadığı için bir anda diyorsunuz ki evet. neden göz kontağı kurmuyor? Mesela ben Doktoramı 2000 işte 2004'te başladım Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışmaya ve benim davranış problemleri ve bozuklukları. Şimdi bozukluk kelimesi yine evet. içinde kullanıyorum. Ve benim doktorayı bitirdiğim zaman şey zikrediğim, yani söylenmeye başladı. Aslında nöro gelişimsel bozukluk değil, nöro çeşitlilik bu. Evet. Yani evet. Bugün onu konuşuyor. Yani sonuçta beyin gelişimini içinde alıyorsan o da bir çeşitliliğin parçası. Evet. E, ama ama iktidar bir norm belirliyor. Belirliyor. Ve bunun dışında olanları da aslında... E, Kategoriye işte, koyuyor. Kategoriye koyuyor. Niçin? Çünkü sistemde onlardan çok efektif yararlanamayabilir. Yararlanamayabilir. Yok sayıyor. Mesela bu çok önemli evet. bir şey. Ayrı köy belki de onun bir, bir şeysidir. Yok saymak. Evet. Orada Görmemeye olsun. Görmemeye çalışmak. Yeri belli olsun. Sınırları belli olsun. Yok. Göçmenler şey, için de gettolar oluşturulur. Ya. Aynen. Ve e, ben de mesela bunun çok daha farklı bir şekilde yaşadım. Bu ötekiyle, yani he. şeyde işte psikiyatristim. Ben de diğer e, İsviçreli, Alman, e, Avusturyalı psikiyatrist uzmanları gibi. Ben şu, ben depresyonla çalışmak istiyorum diyorum. Ya sen göçmenlerle çalışsana diyorlar bana mesela. Ben şimdi göçmenlerle, ben göçmen depresyonu olan göçmenlerle çalışırım. Zaten depresyonla ilgili çalışmak istiyorum. Ama bu göçmen, yalnızca göçmenlerle çalış Yani göçmenleri gettolara sıkıştırmanın dışında... Getto, gö, ...göçmenlerin sorunlarını çalışacak olan psikiyatri uzmanını da... Göçmen oraya olarak. at aynen. ...oraya at ve yani biz onları onlarla hiç uğraşmayalım. Hı hı. Ee, onlardan yalnızca gerektiği zaman yararlanmak. Ne zaman? İşte e, endüstri, endüstrinin, sanayinin çok olduğu bölgelerde... İşte e, bulaşık yıkamak için, tuvaleti temiz etmek için de garson olarak hem çok yararlanma konularda. Onun dışında evine gettoya dönsün. Aynen işte evet. o da aslında çok önemli bir konu. Hem göçmen deneyimi hem de depresyon aslında orada çalışılabilecek kesişimsellik var. Evet. Bu bağlamda düşünmek lazım. Ve belki de oradaki sizin depresyon depresyonda belki bizim sınıflandırma sistemimize uymayan ve oraya has olan bir şey de olabilir. Tabii. Bu da şimdi, müdahale programınızı değiştirecek. Tabii, şimdi aslında Sadece ilaç anlamında göçmenlerde değil. çok fazla depresyon gözüküyor. E, ağrı bozukluğu gözüküyor diye düşün şey yapıyorlar, düşünüyorlar. Çünkü hakikaten e, e, DSM-5'in tanı kriterlerine göre baktığımızda o tanı kriterlerini çok fazla dolduracak çeşitli semptomlar var. Hayatın artık anlamsız gelmesi, gelecekten umudunu kesmek, e, bir şekilde kendine öz bakımı biraz azaltmak, konsantrasyon bozukluğu, e, etrafı biraz düşman insanları güvenilmez Hı -hı. olarak düşün. Bunlara yalnız semptom düzeyine baktığımızda. Ne bunlar var diye sormadığımızda o zaman depresyon oluyor. O zaman buna ilaç vermek lazım, tedavi etmek lazım. Halbuki sosyal bir sorunu psikiyatrize ederek... Ötekileştirmek Aynen. Hasta demek. E şimdi sen rehabilitasyon yıl... kelimesi. Evet, o kelimenin evet, acilen evet, değişmesi evet. gerekiyor. Evet. Yani çünkü sen onlara şey diyorsun. Artık yani kullanmışsın, kullanmışsın iskelet sistemlerini. E, günde 3 e, ayrı işte çalışıyorlar. İnşaatlarda çalışıyorlar. Artık yaşlanmışlar. Yeteri kadar efektif değiller iş gücü kaybı olmaya başlıyor. Ve bu sefer e, işte adam kendi geleceğinden korkmaya başlıyor. işten atılacağından korkmaya başlıyor. Ben ne umutlarla gelmiştim buraya bunlar olmadı diye düşünüyor. Hı hı. Memleketime dönemedim diyor. Orada Almancı diyorlar. Burada yabancı diyorlar diyor. Şimdi burada bir mutsuzluk var. var. Sosyal bir evet. durum var. Ama psikiyatriyi kullanarak yani toplum polisini kullanarak onları hasta ilan edip Onlardan kurtuluyor i̇şte, Ama tam da tıbbi model bu değil mi Sağlıklı evet. sağlıklı Hasta işte hasta olmayan Bu çok ikililik sistemleri bizi Evet. Başımızı hakikaten ağrıtacak bir noktada Çünkü oradaki hiçbir Bu zaman şey mi bilmiyorum. ya kimyada kullanılan hani de ne de nedir asit nedir o kadar kolay mı bunu yapamak insan Mümkün döngüsünden mü? çeşitlilikten bahsediyoruz bir evet. taraftan şey diyoruz çeşitlilik iyi diyoruz evet. çok kültürlülük iyi gayet iyi diyoruz farklı kültürleri ama bir taraftan asimile olmak iyi bir şey değil evet. o kültürü anlamak ve taşıyabilmek ve dönüştürme bilmek Evet, ee, yani assimilasyon, entegrasyon zaten bir birbirinden sıkı... ayırmak da lazım. An, ee, kelimeler zaten evet. bence. Yani asimile olunca kendi değerlerinden tamamen e, ayır, ayır kopmak ve On, karşı tarafın değerlerini benimsemek anlaşılıyor. Migran, göçmenlik psikolojisinde. Tabii. Entegre olmak ise hem e, oradaki kurallara uyabilmeyi becermek ama kendi değerlerine, de evet. değerlerinden de vazgeçmeme vazgeçmeden bunu yapmak. Şimdi mesela bu ekspat ve göçmen kelimesi de çok şeydir. Ekspatlık da şöyle kullanılır. E, ben mesela işte İsviçre üzerinden konuşayım. Hı hı. Almanca öğrenmeyi hayatta düşünmez. İngilizce konuşuyordur. O ekspattır, migrant değil. Göçmen değil. Çünkü göçmenler Alman, o dili e, yalnızca kendi dillerini konuşurlar ve kötü işlerde konuşurlar. O göçmen, ben ekspatım. E, ve orada kendi e, kendisi gibi olanı kendi kültüründen geleni de küçümseyerek evet. var olmaya çalışır şeyde. Ve o e, aslında e, acayip narsistik bir reaksiyon. Ekspat expat olduğunu vurgularlar. Ben göçmen gibi. değilim evet. de. Ben göçmen değilim, ekspatım ben. Ben özel bir işte çalışıyorum. şeylerin bile yapamadığı kimi şeyleri burada hı hı. yapıyorum. Onlardan da üstünüm hatta. Gibi. Değil mi? İşte bak orada da hiyerarşi yine kuruluyor. Demek ki hiyerarşiyle evet. ilgili bir şey var. Evet. Onun yıkılması bir şekilde evet, kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü Şimdi, normal böyle hiyerarşik bir şey haline dönüşüyorlar. Bir şekilde Aa, burada ne kullanılmış? Tabii tıbbi model işte onu belirlemiş. Mesela e, sağlık açısından bakalım. O modele tabii ki karşıt olarak sosyal modelin gelişmesi olmuş ki burada biraz ...tutumlar ve ötekileştirme, işte ayrımcılık, işte mikro saldırılar devreye gelmiş. Ama bir yeti eğitimi de var burada. Şimdi bunu da yok sayamazsınız. Hı hı, ama şu an mesela engellilik anlamında bakıyoruz. Farklılıklar çerçevesinde mesela farklılığı nasıl tanımlayacağız? Evet. Engelliliği tanımlamak da çok zor. Ben hep şey diyorum yani o yeti eğitimi vardır ama kişinin hayata katılımı bir şekilde engelleniyorsa... ...işlevselliği, yaşam kalitesi engellendiği durumda ya da düştüğü durumda kişi aslında engelleniyor. Bir Hı -hı. şekilde toplum tarafından evet. engellenmeye başlıyor. Yine bakın o, demek ki toplumun da öyle bir gücü var. Evet, toplum aslında e, enge nasıl engellemiş oluyor? E, onun değil, diğerlerinin kullanabileceği gibi kaldırım yapıyor. Kaldırımı aynen. niçin öyle yapıyor? Kaldırım başka türlü yapılabilir. E canım, sadece engelli işte bedensel engelli tekerlekli sandalyeli aynı zamanda sizin çocuğunuz varsa puseti gezdiremiyorsunuz orada. Evet, tabi. Mesela aynen, evrensel aynen, tasarım tabii. diyor ki e, tasarım herkes için diyor. Evet. Evet. Şimdi mesela bende şey olmaya başladı o zaman içinde kendimde gördüğüm her kullanmış olduğum görseli ben betimliyorum. Evet. Şimdi bir karikatür var yani ha, sınıfımda engelli öğrenci görme engelli öğrenci olduğu için de olabilir ama benim artık o girmeye başladı. Hı hı. Bugün evet. konuşuyorduk mesela betimlemek de aslında bir önemli bir şey görsel bir şeyin betimlenmesi. Evet. Şimdi hı hı. bir tercim, tercümanlık, tercümanlık bir alanına girmeye başladı. Hı hı, Şimdi hı mesela hı. biz körler için çok uzun zamandır, işte Türk Boğaziçi Üniversitesi'nde başlamıştı... Ee, ...Sesli Betimleme Projesi. Hı, mesela evet. bilmiyorum hiç izledin mi? Ses, görsel olan malzemeyi, bir filmin körler için betimleniyor ama... ...benim için de inanılmaz bir şey. Ben evet. bir filmi iki defa izledim... ...orada görmediğim ayrıntıları gördüm... Dinledi, Betimle, ...betimlendiği evet. için... ...şimdi evet. Gözde Beyer'e kadar görebiliyor... ...bu da bir mesela değişik bir şekilde kullanılabilir... ...yalnız böyle bir e, senin Sabahleyin'i anlattığın... ...komik şey aklıma geldi... Hangisi? ...Türk dizilerinin betimlenmesinin... ...çok sıkıcı olduğu... ...onu sen anlattın mı? Ben anlatmadım... ...aa karıştırdım onu... Ne, ...ne biliyor musun? Ee, şimdi Türk dizilerinde her şey çok yavaş ya... Ha, ...adam kadına da... baktı... ...bakıyor... <gülüyor> ...bakmaya devam ediyor... Ben anlatmadım çevirdim. bunu. Bakıyor. Şimdi uzun ya filmler biz... Ha uzadı ve, <gülüyor> ve şey o yaptı. O dizilerde hiçbir şey olmaz ya uzun. Ya o yüzden... E, bunu yapan insanlar çok sıkılıyorlarmış. Yani betimlemeyi yapan insanlar için çok sıkıcı bir şeymiş. Ha, Türk dizileri. sesli yani dernek var şu an hani bizim evet. üniversiteden hani kurs sonrası dernekleşiyor. Ben, ben şimdi soracağım da, çünkü evet. ama şey oldu mesela retik ile beraber şimdi bu şeyle e, bir şekilde engeller için işaret dili ve şey olması. betin yani körler için de betimlenmesine dair. Şimdi bunun da bir kurallarının belirlenmesi lazım. Senin tam evet. da dediğin gibi neyi betimleyeceğiz? Evet. Neyi betimlenmeyecek? Ya da ne şekilde ha, evet. betimlenecek? O ama Türk dizileriyle ilgili bir soracağım. <gülüyor> halbuki bizimkilerde de çok aksiyon var ama önemli bir şey tabii. E, e, aksiyon ama işte yani işte aksiyon şey varmış gibi oluyor. Bağırıyor mesela adam. Herkes bağırıyor. Yani e, neyi betimliyor adam? Bağırıyor. Evet. Bari da ona bağırarak cevap ha, belki veriyor. belki de iç ve aksiyon artık... çok fazla yok. Ne olduğu belli değil. Ama mesela orada tabii betimlemeye konusuna girdik ama orada siz odanı odayı da aslında betimliyorsunuz. Tabii, yani benim tabii, tabii. görmediğim o kısmı e, betimlemekle şeysiniz. Ama mesela bunlar çok önemli. önemli Sonuçta tabii. neye getiriyoruz? Bir şekilde bir yet yetirimi var ve birlikte hani film izleyebilmek. Normalde ne oluyordu? Bir sonun yanında işte kısık sesle anlatıyordu. Burada böyle bir şey oldu. Çünkü bağlantıyı evet, kurabilmesi hı. lazım. Hı hı, Şimdi hı. o çok bağımsız bir şekilde o filmi de izleyebiliyor. Hak bu. Tabii, tabii. O zaman lütuf ve hak dengesine de bakmak lazım. Evet, biz ondan düze... lüt... biz onları lütuf etmiyoruz. Çünkü lütuf da, da bence hak... sorunlu bir kelime. Ta, çok. Çok üstten bir kelime. Çok bakan bir kelime tabii. tabii Lütfettim, bahşettim hı. ki sana sen bu hakkı aldın. Evet, halbuki böyle bir şey yok. O zaman yani... erişilebilirlik işte sadece fiziksel erişilebilirlik değil. Bilgiye erişim de var işte dediğim işte filmi izlemek tek başına oy kullanabilmek mesela bunun çok mücadelesini evet. verdik hmm. oy gizli diyorsun mesela evet. ben farklı olduğum için oyu yanında bir refakatçiyle kullanmam gerekiyor ama o zaman anayasal bir ihlal var, i̇hlal var çünkü evet. oy gizlidir gizli evet e işte orada yok değil mi o ben hiç oy vermediğim için bilmiyorum ee, orada şey yok, değil mi? Körler için mesela okuyabilecek Hayır yok. Şimdi yok. onun için biz pusuda geliştirdik hatta ödül aldık. Bilin ben de bu arada kendimi yani. şey yapmış oldum. Ee, e, oy kullanmadığını da e, evet. E, Ama sen oy kullanma hakkını kullanıyorsun. Ama biliyorsun yasak, ceza var. Veriyor musun ceza? Bilmiyorum. Hiç ceza Gel, gelmedi, gelmedi. bu kadar. <gülüyor> <Bugünden> sonra gelecek. bundan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonra gelecektir büyük evet. ihtimalle ya da dinlemiyorlardır zaten. Açık ara Ama, işte Ama işte tam da normallik anormallik benim öyle baktığın zaman toplum öyle bir inşa etmiş ki. Benim tek başıma oy kullanabilme hakkım var. Yasal. Evet. Ve ben onu garanti altına alamıyorum. Gizliliğimi koruyamıyorum. Mahremiyetimi koruyamıyorum. Evet. Ya da ne bileyim siz noter. Bir ara şey vardı. Kör birisinin mesela refakatçısıyla uçağa binebilmesi. Mesela bindiğiniz zaman evet. uçağa koridor kısmına oturamaz. Hmm. Cam kenarına oturuyor. Yani bir körü cam kenarına oturtmak için uğraşır. Hostes. Evet. Neden Onu ben anlamadım. ...e çünkü sen körsün ya çıkman yavaş olur ya... ...büçak düşüyor zaten... Evet. ...yani orada... Evet. ...ha bir de seni de refakatçi bellemiş... Hı hı. ...sen refakatçi olarak yanındakine mi bakarsın... ...kendi canını mı kurtarırsın? E yani. orada zor bir soru... ...işte... ...o kadar çok altruistik turistik olabileceğimi zannetmiyorum... Ya bak, şimdi bak, <gülüyor> ...bak şimdi hani o böyle farklılıklar deyince... ...bana bir tane kitap önerisi gelmişti... ...kriz müdahale... ...okullarda hı hı. kriz müdahale... ...bunu da hep anlatırım... ...bir tane de konu yazmamı istediler... ...engelli bir öğrencinin okula gelimi... ...dedim ki ben buna... Bir kere evet diyemem. Çünkü o zaman siz engelli bir öğrencinin okulda bulunmasını kriz olarak alıyorsunuz. Oo değil mi? Evet. evet. Ya tanımlamalarımız böyle. Ne yaparız ne ederiz üzerinden. Evet. İşte bunlar oluşmuş. Evet. Nasıl kıracağız? Ee, onun bireysel düzeyde kırılması çok fazla mümkün değilse. Toplumsal bir hareket gerekiyor. Evet, toplumsal, o toplumsal hareketin e, yapılmaya kalkınması da bir kalkışma olarak görülebilir her an. Kalkışma olarak görülebilir. Aa, engellik bireyler, ben engellik üzerinden tanınıyorum. Hı -hı. Başka şekilde de, yani Suriyeliler üzerinden, mülteciler üzerinden de tanıyabilirsiniz. Yani başka, çünkü bir şekilde ben benim gibi olmayana biz dediğim yerde demek ki öteki vardır. Evet. O kesin yani de. Ee, orada mesela e, nasıl yapacağız? Ta Soru ulus Çocuk... devlet ulus devletlerden başlayan bir şey değil mi? Yani biz şu, ırk, şu şu şu şu özelliklere sahip olanlar bir ulusu teşkil ederler ve biz oluyoruz. Evet ama işte ulus o zaman evet. O zaman ulus kavramından en başta vazgeçmek lazım. Evet. Sınırlar nerede çizilecek? Evet. Mesela coğrafya kaderdir. Evet. E o zaman şu, ulus kavramı ulus varsa kavramı kadar oluyor. başlıyor. Olur. Evet. Ulus kavramı başlıyor. Yani bayağı Genişleme Avrupa Birliği bunu sanki azıcık kırmak için yap kırmak için güya oluşturulmuş bir şey ama orada da bir sınırı çizmiş oluyorsun Avrupa sınırı. Evet. Değil mi? Yani yine Avrupa yalnızca sınırları biraz genişlettin. Aynen. Ee, e, dünya atlaslarının e, ortadaki görüntüsüne bütün atlasları açtığında şeyden bakar değil mi Batı. Evet. Amerika'yı Bu da hatta görürüz. tersten hani şey vardı. Güney yarım küreden mi bakıyorsun, kuzey yarım küreden mi bakıyorsun evet, olayı. Evet, evet. Yani neden oradan bakılır? Normali buymuş gibi değil mi? Evet. Ve ben mesela bunu e, böyle bir genç bir çocukla konuştuğumda, e, ya öbür taraftan bakmak da çok garip olur dedi. Şimdi e, garip geliyor. Yani... alışılmadı. Alışılmadık, alışılmadık i̇şte. çünkü. Evet, normal olanı bat, or, bat, ortada Batı'nın ve Amerika'nın. Olması, olması. Onlar sağda solda kalan diğerleri. Aynen. Ve işte o, garip demek zaten anormal demek biraz. Senin öncelikle önce yani, tanımların, tanımların vardı, içinde değil evet, vardı Türk değil, değil Evet Türk Dil Kurumu'nun tanımlarından bir tanesi. Ee, şey, e, e, Sovyetler Birliği'nde e, şizofreni tanımına tanımı genişletiliyor. Ha. E, böyle Stalin zamanında olan bir tanım. Eee Komünizmin kötü bir şey olduğunu iddia eden e, insanlar hı hı. E, bu böyle bunu, bu iddialarını da sesli olarak ifade ederlerse e, takip edileceklerini cezalandırılacaklarını hatta hapse atılabileceklerini işlerini kaybedeceklerini düşünüp bundan korku duyuyorlar. Bu da şizofreni. <gülüyor> o yüzden o insan şimdi e, bunu şizofreni e, olarak tanımlayıp bunun bir suç olarak tanımlanmaması böyle bir korku sahibi olduğunda o şizofreni psikiyatri kliniğine kaldırıyor. Hmm. Şimdi e, böylece aslında düşünce suçu yok. Evet. Bu adam böyle zannederek Demek. hasta anormal biz bunu psikiyatri kliniğine kaldıralım ve inanılmaz ilaçlar veriliyor. Hmm. İki sene sonra bir komisyonun karşısına geçiyor. <Gülüyor> Pat diye soru ola Hala böyle düşünüyor musun? Eğer böyle düşünüyorsa iki tane daha kalıyor. Kalabiliyor. Şimdi kap yani hapsetmekle psikiyatri kliniğine kapatıp onun isteği dışında orada zorla ilaç vermek arasında bir fark var mı? Hatta hapishane daha rahat olabilir. <Gülüyor> en azından evet. bu kadar ilaç kullanmak durumunda kalmaz. Aynen. Ee, ama e, tanıma bakar mısın ama yani komünizmle komünizme karşı olmak zaten anormal bir şey. Bir şey olarak tanımlanıyor. Evet. <gülüyor> o yüzden de hani onu çok rahat bir şekilde ama ne oluyor? Belki benim tırnak içinde normal diye tanımlandığım başkası için anormal hale gelebiliyor. E tabii. Yani gündelik hayat ama bu mesela anormal... ana akım medyada bunu görüyorsunuz. Eğitimde bunu görüyorsunuz. Sosyal hayatta bunu görüyorsunuz. Tabii tabii. Her şeyde, her şeyde görüyorum. Yani çıkartabiliyorsunuz ama. Peki o zaman bunun çözümü hiçbir norm tanımlamamak olabilir mi? Ben... Bu da bir sorun yaratmayacak Hayır mı? ben norm eleştirel bakmak gerekliliğini evet. düşünüyorum. Yani. Mesela aslında biraz daha eskiye gidersek yani aslında eski değil ama critical mesela eleştirel pedagojiye gittiğiniz zaman yani Freire'nin bence önemli zaten değişim ve özgürleşme şey gibidir diyor. Çocuk doğumu gibidir acı verecek yani bir şekilde acı olacak <gülüyor> evet, yani evet. kolay bilmiyorum kolay kolay normal doğum var mıdır tırnak içinde kullanıyorum. <gülüyor> ee, hani İğne ile normal... <gülüyor> evet, epidural anestezi Şimdi eğer acılı bir süreç olacaksa demek ki benim bunları fark edip buna eleştirel bakmam gerekiyor. Evet. Biraz norm eleştirel bir bakış açısı kazanmamız lazım. Ha bu nasıl olabilir? Aa, kendimden başlayarak yani benim için benden beklentiler neydi? Üç yaşında ne bekliyordum? Bundan sonra hani bir yaşında benden ne beklenmiş olabilir? Yirmi yaşında otuz yaşında kırklı yaşlarımda elli yaşlarımda altmış eğer evet. yani daha ömür devam edecekse. Sonuçta o beklentiler... ...yine o normun çerçevesinde oluşmuş... ...ben bunları acaba eleştirel bakım... ...ayrı kota olmak değil bu... Değil, ...ama tabii, bizdeki evet. şey... ...yani sen farklı düşünmeye başladığın noktada... ...ayrılaşmaya başlıyorsun... ...ve şöyle mesela bilmiyorum... ...ben ilkokulda hatırlardım... ...şey gibi olun derdi... ...ki öğretmenimi çok severim... ...hala da yani çok severim... ...hadi çiçek gibi olun... Hmm. ...sessizliğin tanımı çiçek gibi olmak... ...yani türcülüğe <gülüyor> girmeyelim... ...ama evet, yani evet. sonuçta benim... ...sonuçta siz eğer o çiçek gibi olmuyorsanız... ...o zaman ne oluyor... ...aykırı oluyor... ...evet... Biz o de zaman uslu diyorlar ya buna. Ha uslu. Yani Akıldan değil mi? Akıllı olmak. Yani sus, sessiz, sakin, hiç, Aynen, hiç aklı ses kalmıyor. Aynen. Akıl selim. Evet. inanılmaz bir şey değil mi? Ya yani bence ak, yani gerçekten uslu olan bir insan gürültü yapar. Aynen. <gülüyor> Hayır ya yani yapabilir ya da bu kabul müdür, değil midir yani? Gürültü yaparı şu anlamda şu anlamda söylüyorum. Ee, gürültü yapar. Yani karşı çıkar, itiraz eder. E, hakkını savunmak ister, söylemek istediklerini söyler, gürültü yapar yani. Saksı gibi oturmaz. Ama biz usludan Türkçe'de şunu anlıyoruz. Hiçbir şey cevap vermiyor. Uslu anne babasının ne, ne diyorsa onu yapıyor. Hakkını savunmuyor, isteklerini ifade etmiyor. Hı hı. E, çiçek. Çiçek oldun. O evet. Bile evet. Evet. Ama şey nereden başlayacağız hani belki onu bir bağlam mesela hak savunuculuğu, kendi hakkını, çocuk da kendi hakkını çok rahat bir şekilde yapabilir. Yani a o farklılığın farkında mı? Bence önemli bir şey. Yani insanların fark etmesini, farkı fark etmesini sağlayabilecek Sağlamak. bir şeyde bulunmak Ve lazım. Ve normal olmanın, sağlam olmanın fetişizmine girmemek lazım. Çünkü evet. düşlenen o. Diyeyim ben. Evet evet. Yani e, e, ben mesela aydınlanmayla aydınlanma ile başlayan çok büyük bir problem var ya insanın diğer bütün canlılardan daha değerli olduğu meselesi nin ortaya çıkart hı hı. E, çıkması e, yani e, bizi e, insan e, insanın yararına tırmak için yararına olabileceği varsayılan e, her şey bizim için önemli ama mesela doğada her türlü şeyi yok edebiliriz eğer insanın yararına olduğunu varsayarsak yani insanı bu kadar merkeze aldığımız bir e, dünya içinde normlar da bu kadar bencilce egoistçe belirleniyor. Aynen o zaman da şiddet işte tek kendi kendine türüne evet. zarar veren de insan oluyor. Tabii yani doğada mesela vahşi hayvanların e, varlığı bizi tehdit ediyorsa onların çoğu yok edilip milli parklara konup böyle acayip e, garabetlere Aynen. dönüştürülüyor. E, o zaman deli diye tırnak içinde ne bileyim işte e, herkesi rahatsız edecek şekilde e, restoranda gürültü yapan e, bir insanda deli olarak e, kabul edilip kabul e, kapatılıyor. Ee, ...senin e, işte 50 bin dolarlık e, bilmem ne marka e, çantanın yanında dururken birisi gelip onu alacağım diye e, çalarsa... ...ben alacağım bunu derse çalarsa o suçlu oluyor. Ya da aç olduğu için fırından ekmek çaldığı zaman da çocuk ne olursa olsun suçlu oluyor. Aynen. Ve normları belirleyen şey de aslında o güç ve iktidar. E buradan yani saçma bir şekilde... Aslında çok da beceremeyeceğimiz bir yere geliyoruz yani iktidara, güce, erke elinde tutanlara karşı çıkmak. Evet. Ne olursa olsun ancak böyle evet. Ama nasıl karşı çıkacağımız, hangi yöntemle karşı çıkacağımız da aslında burada önem kazanıyor. Yani e, bizim 80 öncesindeki şeylerin eline silahlı mücadele yaparak evet. bilmem ne yaptığında yani bir insan kötü diye yok edilmeye hak etmez. O kötüyünün, onun kötü olduğunu sen nasıl belirleme hakkı kendinde görürsün. Ben burada bunu anlayabilmenin e, en edebi yollardan birinin e, şeyin suç ve ceza kitabını... E, okumalar olduğunu düşünüyorum Dostoyevski'nin. Bir insanın suç işleme hakkını hmm. kendinde, yani anormal olma hakkını kendinde nasıl bulup daha sonra bunu yaptıktan Dönüştüme. sonra nasıl o dönüşümünü inanılmaz derecede güzel anlatıyor. Buradan eee Dostoyevski'nin e, reklamını yapıp e, programı yavaş yavaş bitirelim. Çok çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben yani çok güzel aktı. Evet. bir şekilde bir heyecanlandım yürürüzün. ben de. Evet, Hadi evet, yürüyoruz şimdi tamam, evet, e. çıkıp, <gülüyor> Biz çıkıyoruz. Gelen varsa şeyden başlayıp Beşiktaş'a doğru yürümeye başlıyoruz. Yağmurdan korkmayanlara. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Normalin sınırları Klinik Felsefe Sohbetleri hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta Açık Radyo Program Destekçisi olun